118, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in Fer ve El-Kutay'e savaş sırasında insanları İslam'a daveti emretmesi, evet, Fer ve Bin Museyik El-Kutay şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'e giderek şöyle dedim, ey Allah'ın Rasulü, kavmimin iman edenleriyle imandan kaçanlarına savaş açayım mı, Hazreti Peygamber, evet dedi, sonra fikrimi değiştirerek, ey Allah'ın Rasulü, kavmimin imana gelmeyenleriyle değil de sebe ehliyle savaşacağım, çünkü onlar daha asi ve daha kuvvetli dedim, Hazreti Peygamber bana emretti, Sebe halkına savaş açmama izin verdi, onun yanından çıktıktan sonra Allah, Sebe hakkında indirdiklerini indirdi, Hazreti Peygamber o, ey Kutay nereye gitti, dedi, evime haber gönderdi, beni orada bulamadılar, çünkü yola çıkmıştım, beni yoldan çevirdiler, Hazreti Peygamber'e vardığımda baktım ki oturuyordu ve etrafında ashabı vardı, Hazreti Peygamber bana hitaben, onları evvela imana davet et, onlardan kim imana gelirse kabul et, İmana gelmeyenler hakkında da acele etme, ta ki bana onlar hakkında bir haber gelinceye kadar, dedi, oradakilerden birisi Hazreti Peygamber, ey Allah'ın Resulü, sebebi arazi mi bir kadın mıdır, diye sordu, Hazreti Peygamber'e arazi ne de kadındır, fakat bir kişidir ki bu kişiden on kabile türemiştir, altısı Yemen'e yerleşmiş, dördü de Şam'a gelmiştir, Şam'a gelenler Lahme, Cuzam, Gassan, Amile kabileleridir, Yemen'de yerleşenler ise Ezd, Kinde, Himayır, Eşari'ler, Enmarlar ve Mesih kabileleridir, dedi, soran adam Allah'ın Rasulü, Enmar'da nedir, diye sordu, Hazreti Peygamber cevap olarak buyurdu, onlar o kimselerdir ki hasam, becile onlardandır, fer ve şöyle anlatıyor, Rasulullah'a vararak dedim ki, ey Allah'ın Rasulü, kavmimin iman edenleriyle imandan kaçanlarına karşı savaşayım mı, Hazreti Peygamber, evet dedi, ben Rasulullah'ın huzurundan çıkınca beni çağırdı, onları İslam'a çağırmadan önce sakın kendilerine savaş açma, dedi. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, bana sebeden haber verir misin, acaba bir dağ mıdır, yoksa bir vadi midir, yahut nedir, Hazreti Peygamber, hayır vadi veya dağ değildir, o, Arap'tan bir kişidir ve on oğlu olmuştur, ve daha önceki hadisi sonuna kadar söyledi.